Merhaba değerli dinleyenler. 14 Haziran 2018 saatler 11.94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zır'ı teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden tweetleriyle Seçil Türkkan bu haftanın yeşil bültenini. Bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz. İki haftalık bir aradan sonra bu hafta canlıyız efendim. E, o vesileyle destekçimiz Emrah Yüce'ye de teşekkür ederek başlayalım. Programımıza ee, Bu hafta hayli önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi e, bu konunun haiz olduğu önem nasıl tarif edilir öyle söyleyeyim size. Ee, pazar günü geçtiğimiz pazar günü Hürriyet gazetesinin bir ekinde pazar ekinde bir haber yayınlandı. Haz pazar eki bir süredir e, haberlerin de mekanı oldu biliyorsunuz. Hürriyet gazetesi de biliyorsunuz yakın zamanda bir el değiştirmenin konusu oldu. Bir haber yayınlandı. O haber o kadar e, ilginç bir haber olsak gerek ki internet sitesinde artık bulamıyoruz. E, Türk Akım projesi için Kıyıköy'de 400 dönüm meşe ormanının yok edildiğini e, yok edildiğinden Türkiye'yi haberdar eden bir haberdi bu. E, nedir Türk Akım projesi derseniz, e, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan bir e, Boru hattı projesi bir e, biliyorsunuz yakın zamanda Azeri doğalgazınla ilgili de TANAP'la ilgili de bir açılış yapıldı Berat Albayrak başkanlığında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. O da Azeri e, petrolünü Türkiye'nin almasını e, ve aynı zamanda işte e, bir taraftan da Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyacak olan boru hattı da Türkiye'den geçiyor. O da e, neresi işte Rusya'nın e, Rusya'dan gelen hat Türkiye'de Kıyıköy'den karaya çıkmış. Ve o karaya çıkacağı yer tabii müthiş bir hasara uğramış durumda. Bunu haber veriyordu bize Hürriyet Gazetesi'nin haberi. Hürriyet Gazetesi'nden Banu Tuna imzalı haber şu anda internet sitesi internet üzerinde bulunamıyor. Daha doğrusu şöyle diyelim Hürriyet'in sitesinde bulunamıyor ama internette bulabiliyorsunuz. Şimdi az önce ben girmeden yaptığım bir aramada öncelikle Kuzey Ormanları'nın e, o haberi e, girdiğini gördüm videoyu Twitter hesabından. Zaten o şekilde paylaştık biz de Yeşil Bülten'in bu haftaki duyurusunu sosyal medya hesabımızdan. Arkasından e, T24'te haberin e, kaldırılması üzerinden haberi tekrar yayınlamış durumda yani eğer görmek isteyenler haberi okumak isteyenler varsa internet üzerinden e, bulabilirler Türk Akım Projesi Kıyıköy Hürriyet Banut'una bir şeyler Google'a yazdığınızda çıkıyor karşınıza. Ama oradaki haber neydi? Öncelikle belki vurgulamak lazım. İşte o 400 dönüm meşe ormanı yok edildi e, meselesi. O kritik, hayli kritik. Şüphesiz kıyılar e, ciddi anlamda tahrip edilmiş durumda. O işin bir başka boyutu. E, orada yaşayan insanlar özellikle e, örneğin... O haberde de konuşuyor. Güven Mahallesi muhtarı İsmail Özen e, yaşadıklarını, buna nasıl karşı çıktıklarını, buna karşı nasıl mücadele ettiklerini anlattı dün e, telefonda bana. Uzun uzun da konuştuk. Bugün bir başka müşkülü sebebiyle e, yayınımızda değil. E, İsmail Özen yoksa ondan dinleyecektik. Ondan dinleyeceklerim ben yayın içerisinde zaman zaman aktaracağım zaten. E, yayın içerisinde o aktardığım e, bilgiler de dün İsmail Özen'le e, konuştuğumuz üzerinden olacak. Belki şimdi. Birazcık söylemek gerekirse bu bölge biliyorsunuz Kırklareli'ye Kırklareli bağlı bir kıyı köy burada üç köy varmış bir balıkçı kasabası her şeyden önce ama kıyıları sebebiyle hayli nasıl diyelim. Dikkat çeken, hayli kullanılan da bir e, mekan. Aynı zamanda tatilcilerin de zaman zaman o tarafa İstanbul'dan kaçmak için gittiğini e, biliriz. İstanbullular İstanbul'un kalabalığından. İstanbul zaten öyle bir sarmış durumda ki ortalığı. E, o vaziyetten kaçacak birkaç kritik noktadan biri. Onları e, konuştu, onları anlattı, onların önemini anlattı. E, ve... E, bize söylediği temel şeylerden biri aslında bir nükleer santral korkusunun yoğun olduğuydu. E, nükleer santral korkusunun yoğunluğu ee, ...şöyle ki nükleer santral e, meselesinin yoğunluğu orada bir üçüncü nükleer santral projesi olması... ...bundan çok ürkü olması bu e, bölgedeki yaşayan insanların. Şimdi şu anda mevcut yaşadıkları duruma ek olarak bir de yeni gelecek tehlikeler... ...işte doğalgaz çevrim santrali konuşuluyor diyor örneğin e, İsmail Özen. Örneğin e, orada e, köylülerin oradan kalk çıkmak taşınmak zorunda olmasından bahsediyor. Pek çok meseleden bahsediyor. Keza yine e, az önce bahsettiğimiz Banut'un haberinde de olduğu gibi e, orada yaşayan pek çok kişi pek çok meseleden hayvancılıkla uğraşanlar hayvancılıkla m, ilgili ne yazık ki e, orada yapılamayacak duruma gelmesinden hayvanları e, doyuramamaktan oradaki meralık olarak kullanılan alanlarda dahil olmak üzere hayvanları e, doyuramamaktan şikayet ediyor bir başka kişi. Pek çok mesele var Kıyıköy'e dair, Kıyıköy'de olanlara dair. İstanbul'un yanı başı bir yandan. Bir yandan tabii Trakya'yı düşündüğümüzde pek çok başka sorunla da karşı karşıya Trakya. Termik santral meselesiyle de karşı karşıya örneğin. Ee, Çerkezköy'deki termik santral çokça konuşuluyor. Ergene nehrindeki kirlilik artık akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda. O kirliliğe karşı yapılacaklar da biraz çaresiz kalmış durumda. Trakya cidden... Ciddi problemler meselelerle karşı karşıya diyebiliriz. Ve bu Trakya'nın meselelerine bir de bu Türk akım projesiyle birlikte kesilen ağaçlar onunla birlikte gelen tedirginlik de eklendi. Öncelikle bir e, Banu Tuna ile konuşacağız. Telefon attığımızda şimdi kendisi. Az önce bahsettiğim baştan beri konuştuğumuz haberin e, sahibi gazeteci Banu Tuna. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın herkese. Ee, biz bir video izledik sanıyorum o, o, o da zaten sizin haber için oraya gittiğinizde e, çektiğiniz konuştuğunuz bir video. Ee, aynı evet. zamanda bir de haber okuduk e, bu pazar günü ancak internetten kaldırıldı. O meseleye gelmeden önce biraz bize haberi anlatır mısınız nasıldı? Yani gittiniz orada ne gördünüz? E, çünkü bazen öyle olur ki hani bazı şeyler habere de yansıtılmaz bir gazeteci şeyi gereği. E, ama pek çok anlatılacak da şey vardır üzerine bazı durumların. Onlardan biri olabilir diye düşünüyorum bu, bu anıtına sizin için. Hı -hı. Ee, ben Kıyıköy'deki meseleden bir DHA Doğan Haber Ajansı haberi vasıtasıyla haberdar oldum. Bültenlerinde küçücük bir şey vardı, ee, bilgi vardı. DAIKO Başkanı Nusret Türkkan'ı anlatıyordu. Bir ormanın yok edilişine şahitlik yapmak çok acı diye. Ee, Haber eşlik eden de bazı fotoğraflar vardı fakat bunlar e, çok yakın mesafeden. Evet bir inşaat faaliyeti ormanın ortasında bir inşaat faaliyeti gözüküyordu ama meselenin tamamını da yansıtan fotoğraflar değildi. Hı hı. O haberi gördükten sonra Mustafa Bey'i aradım ben, ee, biraz daha bilgi almak için ve o meselenin ne kadar büyük bir mesele olduğunu anlattı. Bunun üzerine atlayıp gittik Kıyıköy'e. Ee, Kıyıköy'e girerken ya Kıyıköy yemyeşil bir balıkçı kasabası, böyle zaten gidene kadar bir yarım saat e, ıstrancaların ortasından seyahat ediyorsunuz. Ee, i̇nsanın daha Kıyıköy'e varmadan ruhu aranıyor, öyle bir yer. Kasabaya girdiğinizde de o inşaat faaliyetini çok fark etmiyorsunuz Özellikle onun olduğu alana gitmeniz lazım Ama tabi yola çıktığımızda şeyi fark ettik Dev bir şantiye alanı olduğunu Şantiyeye gitmek için yola çıktığımızda Nasıl diyeyim Sanki bir havalimanı inşaatı varmış gibiydi Genişliği 50 metre olan yollar açılmış Zaten bu boru hattının raporunu okursanız orada da var Çet raporunda boru hattının geçeceği e, yerlerde kalındığının aslında boruların çapının 26 metre olduğu Fakat işte ağaçların boru hattını sarıp zarar vermemesi için kökleriyle iki taraftan 10'ar metre daha açılması gerektiği belirtiliyor Yani toplamda bir 50 metre zaten hattın geçtiği alanı temizliyorlar e, bu hat köyden şu anda varacağı nokta belli değil hala ya Bulgaristan ya Yunanistan ama şu anda İpsal'a gibi gözüküyor. Bütün ıstrancaları 50 metre genişliğinde ikiye bölerek e, Yunanistan sınırına gidecek veya Bulgaristan'a. E, bir de kıyıya çıktığı yerde ve işçilerin bütün bu proje boyunca konaklayacağı şantiyenin kurulacağı yerde dev kellikler var. E, kıyıya çıktığı yerde herhalde bir tesis kurulması gerekiyor. Orada 200 metre genişliğinde bir alan açılmış. Ee, şantiye olan yerde, işte zaten videoda drone ile yukarıdan çektiğimiz görüntünün yansıttığı o büyük e, sabah e, dün Ömer Madra A yüzeyi gibi diyordu Gerçekten A yüzeyi gibi gözüken bir alan var. İki büyük var. Ee, Köyünkli ve neşelik bir orman Kıyıköy'deki ormanlar ve e, ıstrancalar ben de yeni öğrendim haber dolayısıyla ağaç yoğunluğunun en geniş olduğu ormanlarmış. Yani bir yetişkin ağaçlar var kesilmesi yasak olan ama bir de ormancı köylülerin girip temizlediği fidanlar var. E, o kadar sık bir orman domuz bile girmez bu ormanlara diyorlar. Ee, Banu Dolayısıyla... Tuna bir şeyi sorayım mı? Hı. Devam edin ne olur Hı. ama şu arada mesela atla, atlamadan e, şimdi boru hattının daha gideceği yer belli değil. Yani o açıdan uluslararası değil. anlaşmalar yapılmamış durumda değil mi? Yunanistan mı Bulgaristan mı? Türkiye'nin mesela neden bu kadar acele bu inşaatı yaptığı da bir başka soru işareti olarak en azından benim kafamda ortaya çıkıyor. Bunun yanıtı siz, bunu size bir soru olarak düşünmeyin ne olur. Yani bu sadece bir akla gelen bir soru gerçekten. Çünkü orası sizde bahsediyoruz eşsiz bir soru. E, Doğaya sahip yanı başında Longoz Ormanları'ndan e, başlayın da değil mi e, çok gerçekten evet, önemli. Evet çok yakın santral nükleer evet. santral projesi evet. söz konusu olan ya çok yakın. Yani uluslararası anlamda da kıymetli mekanlardan bahsediyoruz bir anlamda. E, peki tablo karşılaştığınız tablo nasıldı? Yani çünkü siz haberde böyle 400 dönüm meşe ormanı gibi bir e, şey de kullanıyorsunuz sanıyorum değil mi? Ee, evet o muhtarın verdiği tabi onu ölçmek mümkün olmadı fakat Hı -hı. onlar tabi kend, avuçların içi gibi bildikleri için bölgeyi e, muhtarın verdiği şey rakam. Evet yani normalde evet. E, basılı haberde zaten değil mi birinci sayfasında ıstırancalarda bir buçuk milyon aç tehlike altında şeklinde Evet o da Hücre hesabı bana Hı -hı. nasıl yaptığını da anlattı işte metrekareye... Ee, bir iki ağaç yetişkin ağaç düşüyor strancalarda fakat fidanlarla birlikte daha fazla çünkü her ağacın dibinden çıkmış çevresinde 5-6 fidan var fidanları hesaba katarsanız 6,5 neticede onlar da büyüyünce bir ağaç olacaklar. Evet. Ee, katmazsanız şu andaki yetişkinleri sayarsanız 1,5 milyon ağaç ediyor bütün o hat boyunca 50 metrelik ne sahip bir koridor Açıldığında kesilecek olan ağaç miktarı 1,5 milyon Kesilmiş yani. olanlar e, dair bir şey var mı peki en azından öğrenebildiğiniz bir veri? Çünkü ben dün İsmail Bey'le e, konuştuğumda sizin de konuştuğunuz güven mahallesi muhtarıyla e, hı hı. yani 400-500 dönüm e, sadece bu boru hattı için kesildi. Daha bunun e, işte yoluydu, şuydu, buydu hesap edersek çok daha fazla mesela diyor e, kesilen ormanların alanı, hektarı. Yani benim matematiğim çok fenadır ama evet. işte bir hesap meselesi aslında. Yani ciddi bir kellik bir gözüküyor değil mi? Yani ciddi bir kellik gözüküyor değil mi? 400 dönüm üzerinden çarpınca çıkar aslında şu anda. Ee, Yok, tabii tabii yani gözükmeyecek hı. gibi değil. Evet yani böyle geniş bir kellik tam kıyıda e, o bölgede böyle bir, bir kıyıda var, hı -hı. Bir kıyıda var. Bir de kıyıdan yaklaşık bir, bir buçuk kilometre içeride işte bu işçilerin barınacağı, konteynerlerin konacağı şantiye alanında var. Asıl Korkutucu gözüken, asıl insanın içini yakan orası. Hı hı. Haberin e, peki internetten kaldırılması meselesine ne dersiniz? İnternette bulamıyor insanlar. Tabi internette hiçbir şey yok olmaz. Zaten başka haberin içeriğine ulaşılabilecek yerler mevcut ama e, bir haberci olarak tabi e, değil mi? sizin haberiniz e, internette bulunamıyor artık en azından sizin yaptığınız biçimiyle. Valla benim bundan bütün aldığım ders kağıdın hala çok kıymetli bir şey olduğu. Yani internetten silebilirsiniz ama kağıttan, kağıt duruyor. Asla silemezsiniz. Yani o gün o gazeteyi alanları, alan herkesin elinde bir kopyası var haberin. Evet, o da çok ilginç e, gerçekten değil mi? O o haber bir anlamda tarihe de böylece geçmiş oldu. Kağıdın kıymetinin tabii altını çizmek lazım, haklısınız. İnşa sadece ormanlar kağıt için kesilse keşke tabii. Ee, öyle, evet öyle orada olan... da böyle bir <gülüyor> hayır yani orada büyük bir yani şöyle zaten yapılan bir faaliyet bu ee, tek sebebi kağıt olsa e, herhalde çok büyük bir felakete yol açmaz diye düşünüyorum gerçi belli olmaz tabii ne kadar kağıda ihtiyaç Hı. olacağına bağlı ama e, ya neden peki kaldırılmış olabilir sizce Banu Hanım bu haber internetten bir fikriniz var mı ya da yani azından söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda yani neden kaldırılmış olabileceğine daire miyelim herkesin Kafasında üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söyleyen bir ses, bir fikir vardır. Benim de aklımda o var. Anladım. Yani evet. E, çok kritik, çok önemli de bir haber bir yandan. Yani orada yaşayan insanların endişelerini dinleyince hatta. Yani buraya bir doğalgaz santrali de gelecek diyorlar. Diyor köylüler mesela buraya bir de ha, bir gelecek diyorlar. Ha şeyi söylemek diyorlar. istiyorum ben. Haber evet, yayındayken buyurunuz. altına yazılan okuyucu yorumlarında... Hep bir şey vardı işte bana gelen tepkili maillarda da işte gazdan lambası yakalım, hı hı. E, memleket gelişmesin mi, ilerlemesin mi, i̇şte enerji ihtiyacını nereden karşılayacağız. Tabi bunu aynı şekilde ifade edenler de vardı. Şimdi bir defa o doğalgaz Türkiye'ye gelecek olan bir doğalgaz diye Türkiye'ye bağlanmıyor, Türkiye üzerinden Avrupa gidiyor bu bir konu. İkincisi de mesela köylülere de çok fazla hakaret bu yönde şeyler vardı, yorumlar. Köylüler bu hat geçmesin demiyor. Bunun ne kadar büyük bir proje olduğunun farkındalar. Bunun bu saatten sonra iptal edilemez, geri döndürülemez bir şey olduğunun da farkındalar. İyi kötü ülke için bir fayda <gülüyor> sağlaması ihtimali bulunduğunun da farkındalar. Onlar sadece mümkün olan en az zaryatla bu işi halletselerdi, çok çok daha iyi olurdu diyorlar Yani hattın kareye çıktığı yerin Bir planlama hatası olduğu Görüşündeler Tabi hiçbirisi mühendis değil ama yöreyi çok iyi bildikleri için Kulaklarını ters gösteriyorlar Ve bu yüzden daha fazla ağaç kesiliyor diyorlar ee, Bazı yolların Açıldığını sonra bu yolların işe yaramaz e, hatalı olduğunu Fark edip gidip başka yolların Açıldığını söylüyorlar ki işte her 10 metrelik bir yol e, 50 tane ağaç demek ee, yani bu, bu da bilinsin isterim. Köylü de şey değil. Ee, bu hat buradan asla geçmesin ee, diye ifade etmiyor isyanını. Evet. Ee, ben de konuştuğum kadarıyla diyeyim size. Ee, yani bir bi, bi, endişeliler çok, çok endişeliler çok e, endişeleri fazla belli ki bu haberden sonra tepki de almışlar çünkü bu konuda bizim burada e, sizin de zaman zaman haberlerinizde konu ettiğiniz meseleler bunlar Banu Hanım. E, bizim burada sıkça konuştuğumuz bir şey pek çok ye, yereldeki insan gerçekten ürküyor çünkü e, ya bir dakika bizim köyü yok etmeseniz bizim ormanımız ne güzeldi bizim de kalsaydı diyen herkes vatan hainliğinden e, başlıyor açılıyor kapısı e, işte kalkınmaktan ...karınmamızı istemiyorlardan dış güçlerin oyununa böyle geniş bir skalada... Uzunca bir süredir aslına bakarsanız e, böyle baskılara maruz kalıyorlar. Buna rağmen direniyorlar. Hayatı canını verenler oldu bu konuda Antalya'da hı hı. Ali Ulvi ve Aysin Peki, Büyük Noğutcu. Yani e, hani öyle bir durum ki bu artık e, bir sınıra ulaştı. Burada gerçekten e, bir dil tutturabilmek lazım. Bir ortak dil tutturabilmek lazım. Çünkü köyler, köyleri de çok değerli. Sahilleri de ormanları da bu ülkenin keza yaptığı stratejik anlaşmalar da ama ikisi arasında bir seçim yapılması gerektiğinde Hunharca ya biri ya öteki olmak evet. zorunda diye evet. kadi evet yani bir Hunharca yapılması büyük bir problem biz de bunları konuşmaya çalışıyoruz burada ee, Bağnaz Hanım çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için var mı direkt ben demek istediğiniz bir şey ee, ya bir de benim habere kötü fotoğraf kalitesi kötü olduğu için koyamadığım bir fotoğraf vardı onu Muhtar çekmiş ee, Hı -hı. Hattın karaya çıktığı noktada denize yakın bölümde e, insan eliyle yapılmış bir mağara gözüküyor o fotoğrafta evet. e, şeye benziyor bu ilk Hristiyanların saklandığı mağaralara benzeyen bir şey evet. e, daha sonra bölgeye gittiklerinde o şeyi bulamamışlar evet, onu... üzerinin örtüldüğünü söylüyorlar ve onun ne olduğu mesela şu anda bilinmiyor evet. bir iki yetkili su kanalıydı o bir şey değildi evet. demiş köylülere Dilerseniz, Öyle de şey ben, Hanım, O biraz e, geride kaldı. O da e, kıymetli bence. O da çok haklısınız, çok kıymetli. Dilerseniz ayrılmayın, bir yedi dakika daha tutalım sizi. Nusret Türkan da hatta, Day Dayko Başkanı. Onunla da bir konuşalım Hı -hı. meseleyi. Nusret Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin herkese. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, şimdi Banu Hanım da bahsetti, e, sizden aldığı önemli bilgilerden. Haberi zaten ne kadar önemli bir haber ki biz artık internette bunu bu, göremiyoruz bu haberi. Yani e, bu meseleleri konuştuk, biraz da sizden katkı almak isteriz programa. E, ne oluyor orada, ne oluyor e, oradaki o bölgede güven köyü, mesela güven muhtarı e, konuşuyor, isyan ediyor. Ee, birazcık anlatır mısınız bize bu Türk akım meselesi sebebiyle kıyı köyde yaşananları? Bu sadece kıyı köyde yaşanmıyor. Hı. Bütün ıstrancalarda yaşanacak. Hatta orada da Trakya'ya, Saros Körpesi'ne kadar geçecek. Yani bir ol büyük bir e, proje bu. tabi bu de, projenin yaptığı tahribatın, ya oluşacak tahribatın gerisi, dönüşü telafisi mümkün olmayacak. Bilası ıstranca ormanlarında yaptığı tahribat bu sadece kıyı köyün meselesi değil aslında, bütün ülkenin meselesi, bölgenin meselesi, ıstrancaların meselesi. Çünkü ıstrancalarda büyük bir yarma operasyonu yaşanıyor, büyük bir orman katliamı yaşanıyor. Biz de bu orman katliamının şahitliğini yapıyoruz, çok acı bir şey. E bölgede e, Boruat'ın geçtiği, kıyı girdiği yer zaten sit alanıydı, ibadet yeriydi, Hristiyanların ibadet yeri. Daha önce Kıyıköy büyük bir ekümenlikti tarihte yani bir bir ekümenlikti. Özellikle Aya Yorgi mağaraları ve klisesi önemli bir yer orada. Boru hattı tam onun üstünden geçiyor. E, Boru hattının ormanlardan geçtiği orman alanları Israncalar Avrupa'nın en yabanın ormanları olduğu yerler. Buradaki bu proje hazırlanırken hiç bunlar dikkate alınmadan e, bir hamlede geçir, proje geçti. Gölgü halkı chat toplantılarını yaptırmamasına rağmen gene de bu proje hayatta geçirildi. Biz çok fazla bir hukusal e, e, açıdan bir direniş gösteremedik çünkü uluslararası bir proje. Evet, dava diyor. açılamadı mı Enusret Bey? Açılamadı çünkü uluslararası projelere bizim dava açma süreçlerimiz tıkanık durumda. Zaten çet önce bir bir çet halinde yaptılar sonra üç parçaya böldüler bir deniz çetti şeklinde e, bir de şimdi kara bir diye geçiyor. onun üç ve dört bölümleri gelecek tekrar arka arkaya. E, mesele e, şehirdeki enerji hatlarına ya da doğal gaza karşı değil de bu mesele bu bölgeden geçiş şekline e, ele almak lazım. Buradaki yaban hayatı ve doğanın Türkiye'deki önemli bir biyolojik alanı burası Avrupa'nın en zengin en e, biyolojik bölgesi aynı zamanda. Bunlar hiçbirisi dikkate alınmadı. Hatta Saray Belediyesi e, bir karar aldı. E, Eğlencimen bütün partilerin ortak kararıyla aldı. Bu boru hattına karşı olduklarını, bölgelerinde tahribat yapacağını böyle bir karar aldı. Ama o kararı dikkate alınmadan zaten çet e, onaylanmadan işe başladı. İşe ilerleme 2-3 ay ilerledikten sonra çet onayı geldi. Böyle bir sürü hukuksal ve aykırı e, uygulamalarla hayatta geçti. E, Taribatı çok büyük. Estrancalardaki çet de söylediği kadarıyla 50 metrelik bir koridor açacağını söyledi ama 200 metrelere kadar bu koridor zaman zaman yerde çıkıyor ve söktükleri ağaçları kesmeden Katolarla, büyük iş makinelerle parçalayarak kamyonlara yüklediler. Bu da bir acı bir gerçek. Üstelik bu Ge projeden Türkiye değil Rusya'yı 150 milyon dolar kâr edecek yılda. E zaten bu projede Ruslar bölgede halkı şöyle diyor Ruslar sefasını ıslancalar cefasını çekecek. Bu şekilde bir adlandırmışlar. E geçtiği yerlerden 50 metre üzerinden hesaplanan bir 1,5 milyon ağacın kesileceği, 6 milyonun fidanın da kesileceği söylenmişti. Ama o 50 metrelik 27 kilometrelik bir kuşak da hesaplanmıştı. Eğer şimdi 200 metreye kadar her yerde 200 metre uygulamaları yaparlarsa buradaki tarif kat kat daha da artacak. Yani birkaç milyon daha ağaç yok olacaktır bölgede. Ve kestikleri yerlerde ağaçların köklerini dahi söküyorlar. Biz daha çıkmasın diyor çünkü boru hatlarında kökler zarar verecek diye bu şekilde bir bir vahşi bir uygulama var vahşi bir inşa oluşuyor e, insanların seyrederken kalpleri buruktuyor gözleri yaşlanıyor o, yani olacak şeydi zaten hani bir taraftan insanların yaşadığı yer doğduğu büyüdüğü yer cenazelerini gömdüğü yer yani toprakları bir taraftan Böylesi bir tehditle karşı karşıya çaresizlik çok kötü olsa gerek Musret Bey. Çok... Yani o uygulamada uygulamada şöyle denmişti sit alından geçerken sitin altından geçeceklerdi hiçbir şey yapmadan. Maalesef sit alanın üstünden geçtiler bu sefer. Hem kıyı tahribatı yaşandı orada büyük bir tahribat yaşandı hem de büyük bir sit yağması da yaşandı. Üstünü örtüler her şeyin üstünü örtüler. Ben sizin programınıza baştan izleyemedim kusura bakmayın Hiç direkt bağlamışlar. Aldım. Konuşmaları da takip edemediğim için aslında e, bu konuda doluyuz. Ve... Nusret Bey <gülüyor> şöyle yapalım mı? E, bu mesele burada kalmasın. E, muhakkak e, sizi eğer İstanbul'da olursanız Açık Radyo'da bu stüdyoda olmazsa bir telefonda bu meseleyi tekrar konuşalım birlikte. Sonuna geldik çünkü programımızın. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Kolay gelsin. Çok sağ olun. İlgilendiğiniz için sizden Allah razı olsun. Asıl, teşekkür asıl, asıl siz ilgileniyorsunuz. Biz işimizi yapıyoruz ki işini iyi yapan gazetecilerden biri Banu Tuna da telefon attığımızdaydı. Çok teşekkür ediyoruz Banu Tuna, ee, Ona de. da teşekkür ben ederiz. Teşekkür evet. Ona da Banu Hanım'a da teşekkür ederiz. Ee, sağladığı katkılarla bütün Türkiye'nin duymasına sebep oldu. Evet. evet Gerçekten öyle Banu Hanım. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, sağ olun. Size iyi programlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun Nusret Bey. Yüreğiniz bizimle, bizimle olduğuna inanıyorum. Öyle gerçekten. Peki. Çok sağ olun Nusret Bey. Sağ Hanım, çok teşekkür ediyoruz size de. Hem yayınımıza katıldığınız için hem böyle önemli bir haberi bizlere ulaştırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi bayramlar. Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyoda bu hafta bir sansürlenen haberi, o haber vesilesiyle de haksızca, hukuksuzca, adaletsizce yine yok edilen bir doğayı ıstırancıları konuştuk. Bu kez gerekçe Türk akımdı. Üstelik pek çok ekonomistçe da bir proje. Türkiye için çok önemli, çok anlamlı olmayacağı vesilesiyle. Türkiye'nin yaptığı pek çok enerji yatırımı için durum böyle. Enerjide çeşitlenme, sepeti çeşitlendirme diyorlar. Ama o iş öyle pek de olmuyor. Bugün ayrıca konuşuruz diyelim yayını kapatalım. Haftaya görüşmek üzere.